İnsanlar nefslerine köle olmakla Allah'a karşı geldiler. Böylece nefse kölelik çukuruna düştüler. Allah Celle Celaluhu'ya isyanları onları nefsin kölesi haline getirdi. Azgınlıkları kendilerini zelil ve hakir etti. Öyleyse sen ey insan yüce himmetini kullanarak nefsin yolundan ayrıl. Allah Celle Celaluhu'ya teslimiyet yolunu seç. O'nun gayrinden emin olarak O'na doğru yönel, ilerle. Sakın ha! Ne yapayım? Allah'ın benim hakkımdaki takdiri buymuş. Bir türlü O'nun yoluna giremiyorum deme. Ortaya böyle bahaneler atma. Zira böyle bahaneler senin kendi ataletinden, azminin tembelliğinden, sebatsızlığından ve kararsızlığındandır. Kazayla kaderi bir saf yap. Kalbini, Kadi ve sarsılmaz bilgini ve itikadını onların yanına koy. Akılla tedbiri de bir başka saf yap. Reyini, zaptını, Rabbine olan ümit ve güvenini de onların yanına koy. İki saf arasında da amelinedik, amel harbini koy. Kendinde akılla tedbirin safında yerini al. Fakat bu akılla tedbir Allah Celle Celalihu'ya hüsnü zan ile ve ona tam bir itimat tam bir güvenle takviye edilmiş bulunsun yani kendi aklına ve tedbirine dayanırken Allah celle celalihu unutulmuş ve aradan çıkarılmış olmasın eğer bu harbin tozları senin galibiyetin hesabına yükselirlerse Rabbine olan ümidinin dalları ona olan hüsnü ve itimadın meyvelerini vermiş demektir bu takdirde sen matlubuna ermiş olursun. Aksine eğer harbin tozları senin mağlubiyetine yükselirlerse o zaman da önüne kader perdesi çıkmış demektir. Bu takdirde sen masursun. Çalışman beğenilmiştir. Amelinde Allah indinde makbuldür. Allah'ın yolundan ayrılmandan yine Allah'a sığınırım. Sana Allah'ın yoluna sarılmanı tavsiye ederim. Ey aklı başında kişi! Zira hiç şüphe yok ki sen Allah'ın hazinelerinden bir hazinesin. Seni böyle mükemmel bir varlık olarak yaratanın nazarında büyüksün, ulusun. Tabii ki zatının yüceliğini görür ve şerefini, kadrini bilirsen. Şurası muhakkak ki Rabbin seni akıl nimetiyle mümtaz kıldı. Seçkin varlık olarak yarattı. Ve senden daha aşağı varlıklar karşısında o akılla senin dereceni yükseltti. Sana dil nimetini verdi. Öyle bir dil ki kendisini dinleyenlere hikmet incileri saçar ve onların kalplerini bu incilerle mest eder. Özlerini meşgul eder. Himmetlerini kayıt altına alır ve hayırlı istikametlere sevk eder. Onların hududu aşmamalarını sağlar. Kendilerini Yüksek gayelerde toplar. O halde sen dil ve konuşma nimetini küçümseme. Sonra ulvi alemlerden bu süfli aleme gönderilmiş bulunan mertebelerin en yücesini ihmal etmiş olursun.